ne söylüyor dedi. 2273 Ayşe annemizden. Kuraiz an oğullarından bir adam olan Rifa'a karısını boşadı. Sonra da karısıyla Abdurrahman İbni Zebir evlendi. Derken bu kadın ve Vesselam'a gelip ya Resulallah, vallahi ondaki ancak elbisenin şu püskülü gibidir dedi. ve Vesselam muhtemelen sen Rifa'ya dönmek istiyorsun. Hayır. Abdurrahman senin balcığından yani seninle cima etme lezzetinden tatmadıkça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 O da bunu aleyhissalatü vesselam'a bildirmiş. Aleyhissalatü vesselam da onu satın al. Çünkü vela ancak azat edenin hakkıdır buyurdu. Bunun üzerine o onu satın alıp azat etti. Aleyhissalatü vesselam ise onu kocasıyla ki o hür biriydi. Evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda muhayyer bıraktı. Ayrıca aleyhissalatü vesselam'a et getirildi de o nereden geldi dedi. Beririye sadaka dendi. Bunun üzerine o